istifade edeceksiniz. Hadi buyurun edin ama ahirette size bir kazanç olmayacak. Ahirette sizin için bir nasiplenme olmayacak. Ve minennasi men yekulu Rabbena atina fi'd-dunya. İnsanlardan bir kısmı var ki Rabbimiz bize dünyada ver. Ve malehum fil ahireti min khala onlar için ahirette bir şey, bir nimet yaratılmış değildir. Yaratılmayacak çünkü ahirette yaratılan nimetler dünyada bu nimetleri hak edenler içindir. Dünyada nimeti hak edersin, ahirette de Allah onun karşılığını sana yaratır. Onlar için bir şey yaratılmayacak demek, yani onların nasibi yok, onlar, onların nimeti yok, yiyeceği, içeceği bir e, nimet olmayacak demek mümen yakul olarak banafi dünya bu Hasne o fil ahirati Hasne onlardan da bir kısmı var ki Rabbimiz bize dünyada iyilikler ihsanet ahirette de iyilikler ihsanet. bu <gülüyor> la kehum nasıl bu min Merkese i̇şte bu onlar dünyada yapmış oldukları ameller miktarınca kendilerine nasipler verilecek nimetler verilecektir Şimdi e, Yahudileşme temayülünde birinci e, ayetin ilk başındaki e, durum kendisini gösteriyor. Yani Feminum mayya kullarab bena antina fit dünya insanlardan bir kısmı var ki derler ki Rabbi bize dünyada ver, dünyada ver, ahirette biz bir şey istemiyoruz. Bu ahirete olan inançsızlığı gösterir. Ahirete yönelik e, inancın zayıf olduğunu gösterir veya olmadığını gösterir. Bugün insanların yaşantılarına baktığımız zaman çoğunda ahiret endişesi yok. Dünya endişesi çok. Dünya için her şey feda ediliyor. Bütün vakitler dünya için ayrılıyor. Dünyayı kazanmak için okullar bitiriliyor. Dünyayı kazanmak için ter, terleniyor. Yani insanlar çalışıyor, ahiret için çalışan çok az. Yüzde kaç? Çok az. Ee, dolayısıyla burada o temayülü üzülerek müşahede ediyoruz. Bu e, sept gibi yani cumartesi fitnesi gibi e, fitneler... Tarihte buna benzer Salih Aleyhisselam'ın kavmine de deve fitnesi verilmişti. O zaman fitneler bu şekilde. Allahu Teala deve gönderiyor. Bu deveyi bu devenin e, yayılmasına karışmayın. Su içecek. Su, suyuna karışmayın. Şu gün o deveden başkası su içmeyecek deniliyor. Ama o ne yapıyorlar? Deveyi kesiyorlar. Biz de keseriz bu deveyi diyorlar. Ve helak oluyorlar. Ee, bu Sept Cumartesi fitnesini de delenler bir şekilde e, çok akıllı olduklarını düşünerek Cumartesi ağları atıp da Pazar gün toplayıp biz aslında Cumartesi günü avlanmadık diyerek Allah'ı kandırmaya çalışanlar da maymun olarak maymunlaşarak bu e, akıllılıklarının veya aklı evvelliklerinin cezalarını çekmişlerdir. Ahir zaman ümmetinin topyekün helak edilmesi mümkün e, görülmüyor Çünkü Peygamberimiz ümmetin bir fitneden dolayı bir zamanda, bir mekanda e, topyekün helak edilmemesi için Allah'a yalvarmış. Allah da bu duayı kabul etmiştir. Ancak ümmetin e, bazı kavimlerinin helak edilmeleri ee, söz konusudur. Bu konuda Allah'ın sözü yoktur. Bu konuda Allah'ın vadi va vardır ee, ve bunu da biz çeşitli şekillerde müşahede ediyoruz. Evet, gerçekten maymun domuz oldular demiş kardeşimiz. Evet, onlar gerçekten maymun oldular. Evet. Ee, Kur'anı Okumam emredildi. Nemil 92 gibi ayetlere göre Kur'an'ı okumak her Müslümana farz mıdır? Kur'an'ı öğrenmek deyince o mefhumun içini doğru bir şekilde doldurmak lazım. Şimdi Kur'an'ı öğrenmekten insanların kastı ne? Şu anda Arapçasından okuyup Manasını anlamaya gayret etmeden, içeriğini anlamaya gayret etmeden, Kur'an-ı Kerim'i okumak, hatmetmek, ezberlemek e, diye algılanıyor. Kur'an'ı okumaktan kasıt, öğrenmekten kasıt bu. Bir insan, hafız ise Kur'an'ı en iyi şekilde bildiği düşünülüyor. Hafızın. Halbuki hafız, Kur'an'ın sadece dış kısmını öğrenmiş ama iç alemine inememiş. Kabuğundan özüne inememiş. Dolayısıyla bu sadece kabuğunun hafızıdır. Özüne inmemiştir. Manalarını araştırmamıştır. Kur'an ayetlerinden çıkacak olan ahkamı, hükümleri araştırmamıştır. Kur'an'ı tefsir olarak anlamaya gayret sarf etmemiştir. Bu konuda bir çalışma içerisinde olmamıştır. Dolayısıyla sadece kabuğunu ezberlemiş ve kabuğunda kalmış ve asla içeriğine, özüne inememiştir. Bu tür insanların hafız olarak isimlendirilmeleri bile yanlıştır. Çünkü bunlar kabuk hafızıdır. Gerçek hafız Kur'an'ı Arapçasından anlayan Manalarını en güzel şekilde e, anlamaya çalışan, ayetlerden çıkacak hükümleri en güzel şekilde anlayabilen ve bunu kendi hayatında tatbik eden ve tatbik ettiği kadar da insanları davet eden insanlara hafız diyebiliriz. Hafız demek, koruyan demek. Neyi koruyorsun sen? Kabuğunu mu koruyorsun yoksa? Özünü mü, ahkamını mı koruyorsun? Elbette Kur'an'ın sadece kabuğunu korumak, onun ahkamını korumak, özünü korumak manasına gelemeyeceğinden dolayı bu tür insanlara hafız bile denmez. Ne denir? Kur'an'ın Arapçasında manasını bilmeden e, sesini, telaffuzunu ezberlemiş olan insanlardır. Bu hafız böyle böyle bir hafız makbul bir hafız değil. Dolayısıyla Kur'an'ı okumam emredildiğiden kasıt ne? Kur'an'ı size tebliğ et, etmem emredildidir. Kur'an'ı okumam emredildi demek yani evde oturayım her gün bir cüz kendi kendime bugünkü ihtiyarlarımızın hacıların yaptığı gibi evde otur her akşam bir cüz Kur'an oku. Manasını anlamadan, ahkamını anlamadan, ahkamını anlamak gibi bir niyet içerisinde olmadan ne yapıyorsun sen? Bu Kur'an-ı Kerim' okumak değildir. Peygamberimize de böyle bir Kur'an okulması, bu şekilde Kur'an okulması emredilmiş değildir. Kur'an'ı okumak demek, Kur'an'ı okumak demek, tebrik etmek demek, anlatmak yani, başkalarına o ayetleri götürmek. Kur'an-ı Kerim'le birlikte emri bil maruf yapmak, Kur'an ayetleriyle birlikte münkerden nehyetmek, Kur'an okumak budur. Yani budur okumak. Hani Şarkı okumak derler. Şarkı okumak nedir? Şarkı, kağıttan mı okuyor şarkıyı? Ya, ezberinden o. Kime okuyor peki? Konser veriyor, bir sürü insanlara okuyor. Kur'an okumak da bu. Anlatıp, anlatmak manasında... İnsanlara tebliğ etmek, davet etmek. Kur'an'ın hakikatini, ayetlerini, hükümlerini insanlara ulaştırmak. Allah'ın Resulü bununla emredildi. Yoksa odasında, ya Muhammed sana Kur'an gönderdim. Hadi her akşam sen oku, oku, oku, oku, oku. oku. Kur'an niçin okunur? Allah'ın nurundan bir nebze alabilmek Allah'ın nuruyla nurlanabilmek, kalplerdeki zulmeti vahin aydınlığıyla aydınlatabilmek, kalplerdeki hastalıkları vahin tamir edici, ıslah edici e, özelliğiyle tamir etmek, vahiy ilacıyla kalplerde sadırlarda meydana gelmiş olan hastalıkları tedavi etmek, şuurlanmak, Okumak, anlamak, tefekkür etmek, tedebbre etmek ve harekete geçmek. Anlatarak, davet ederek, yaşayarak, harekete geçmek, aksiyoner olmak, yaşayan Kur'an olmak, ayaklı Kur'an olmak, her ayeti tebliğ etmek, beyan etmek, anlatmak, Emri bin maruf, iyiliği emretmek. Ve nehyi yani münker, kötülükten nehyetmek. Kur'an'ı okumak budur. Kur'an'ı anlamak budur. Anlamadan Kur'an okumak, okum okumak değildir. Yaşamadan, yaşama hevesi, gayreti, niyeti olmadan Kur'an-ı Kerim okumak sadece kabuğunda kalmaktır. İşin kabuğunda kalmaktır. Özüne inmemektir. Kur'an-ı Kerim'in insanlara Peygamberimiz vasıtasıyla vahyedilmesi, anlatılmasının e, hedefleri arasında asla kuru kuruya Kur'an okumak, hatim indirmek yoktur. Bugünkü Müslümanlar, çoğu kuru kuruya hatim indirir. Açıp da manası ne diyor? Yüreğimdeki birçok hastalık var, kalbimde hastalıklar var, manevi marazatlar var. Bunları tedavi edeyim. Okuyayım da biraz, tedebbür edeyim, tefekkür edeyim, şuurlanayım. İmanımı artırayım. Okuyayım da, öğreneyim de, insanlara da anlatayım ya bu gerçekleri. Rabbimle bir hale edeyim, bir konuşayım. Maksadıyla, düşüncesiyle, niyetiyle. Kur'an-ı Kerim okunmuyor çoğunlukla. Dolayısıyla olmuyor tabii bu. O yüzden Kur'an'ı okumam emredildi. Yani Kur'an'ı size okumam emredildi, anlatmam emredildi, tebliğ etmem, Kur'an'a davet etmem, Kur'an'ı size beyan etmem emredildi. Evet, bundan da böyle bir mana çıkarmak lazım. Bu, yani anlatmış olduğum şey, değerli kardeşlerim, yani bu asr-ı saadette Kur'an böyle anlaşılıyordu ya... Biz zamanla, biz ihanet ettik. Biz işleri hep filmciliğe çevirdik biz yani. Hep kabuğunda kaldık. Hep kendimizi kandırdık. Hep hep bedavaya kaçtık. Hep yükümlülükten kaçtık, sorumluluktan kaçtık. Hani, daha önce de örnek vermiştim. Ne yapıyoruz? Yani ben bir camide yatsı namazından sonra Amener Resulü Bakara suresinin son iki ayetini okuduğum zaman herkes dinliyor ama allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor demem dediğim andan itibaren caminin üçte ikisi kalkıp gidiyor. Niye? Manasını istemiyor ki. Neyini istiyor? Kabuğunu istiyor. Arapça namesini istiyor. O nameden zevk alıyor. Ama o nameyi anlamak, algılamak istemiyor. Çünkü algıladığı zaman kendini azarlayacak. Ben ne yaptım diyecek. Çünkü Kur'an insanların ayıplarını ortaya çıkartır. Kalplerde olan hastalığı ortaya çıkartır. Kur'an'ın sesi vicdanın sesidir. Seni eleştirir. Vicdanın seni rahatsız etmeye başlar. O duruma düşmemek için vatandaş kalkıp gidiyor. Ya manasını neden istemiyorsun? Bu nasıl bir zihniyet? Boğaz edenleri kimse sevmez. Kur'an-ı Kerim'in manasını, ayetlerin manasını anlatanları pek sevmezler. Dinlemezler. Ama getir güzel sesli bir hocayı okusun Arapçasından. Manayı kimse anlamayacak ama. o kuzu gibi dinlerler. Oh ne güzel be. Seste bak. Çok da rahatladık be. Çok da iyi oldu. Çok da sevap kazandık. Yok öyle ya ama. Kur'an-ı Kerim bizim name ihtiyacımızı, müzik ihtiyacımızı gideren bir argüman, bir vesile, bir araç gereç değil. Hafızların sesinde Süslenerek okunan Kur'an-ı Kerim asla bizim müzik ihtiyacımızı karşılayacak olan bir araç vesile olarak görülemez. Adam Kur'an okuyor, sesi güzel değil, etkilenen yok. Güzel sesli biri okuyor, etkileniyor vatandaş. Etkilendim, çok etkilendim diyor. Neyden etkilendin? Namesinden etkilendim diyor. Manasını biliyor musun? Hayır. Ya esas senin bunun manasından etkilenmen lazım. Namesinden değil. Müziksel bir şekilde, hoş bir şekilde, güzel bir sesle okunması değil. Seni etkilemesi gereken buradaki cennet vaatleridir. Cehennem vaatleridir. kusurlarındır. Kusurlarını yüzüne vurmasıdır. Senin nefsinle mücadele etmeye çağırmasıdır. Seni etkilemesi gereken bunlar. Ama bunlar olmuyor işte. Bakıyorsunuz, vatandaş Allah diye bağırıyor, haykırıyor. Ne anladın? Bir şey anladın. Nameye Allah diyor. Nameye. Adam bir de çekiyor. Şimdi hafızlar nasıl böyle zorlanarak okuyorlar efendim bir nefeste kaç satır okuyacak kaç ayet okuyacak hadi bakalım o ses o sesle hadi bakalım maşallah ne güçlü ses ne güzel ses ne hoş kadife sesli bunlar bunlar para ediyor şimdi halbuki halbuki Allah bunu istemiyor Allah bunu istemiyorum Peygamberimiz de bunu istemedi zaten. Peygamberimiz de yani Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmaları düzenlemedi. Kim Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacak? Hadi bakalım ona bir altın takacağız demedi. Böyle bir şey yok. Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim yarışmaları düzenlendi mi? Hayır. Güzel okuma yarışmaları düzenlendi mi? Hayır. Hayır. Ha, güzel okuyanlar var mıydı? Sesi güzel olanlar vardı. Etkileniyor muydu insanlar? Etkileniyordu. Ama o insanlar mana ile mananın hoş bir şekilde sunumu onları etkiliyordu. Bize ne oluyor? Manasını bilmiyoruz. Adam faiz yiyor. Kur'an-ı Kerim'de de ayette de diyor, fe ezenu bi harbin Allah ve Resulü? Eğer faizi bırakmazsanız, Allah ve Resulüne harp açıyorsunuz demektir. Hadi, Allah ve Resulü'yle harp etmek için meydana çıkın. Şimdi bunu hafız okuyunca, Allah diyor adam ağlıyor. Hacı sen faiz yiyor musun? Bal bal gibi yiyor, bankada param var, yiyorum diyor ben. Hacı sen Niye böyle, şey böyle coştun falan? Allah dedin. Ya sesine Allah dedin. Hacı bu seni eleştiriyor ya. Sana diyor ki sen Allah Allah harp ediyorsun diyor sen. Farkında mısın? Dediğim zaman öyleyse iş değişik diyor. Olmadı diyor. Ben kalkıp gideyim diyor. Bu hoca var ya diyor bu hoca. İşi gücü gözüme içine baka baka bu ayetleri okuyor. Ben bunu bir şikayet edeyim de görsün. Caminin içerisinde bir rezletmeye çalışıyor adam ya. Faiz aldığımı bildiği için gözümün içine baka baka baka, baka ayetler okuyor ve Deyip hocayı çıkar ediyor. Çok gördük örneklerini yani. Marazat. Böyle şey olur mu? Var. Çok var. İşte nifakın, gizli nifakın örnekleri bunlar ya. Sahibin münafıklaşmış ama münaf münafık olduğunu bilmiyor. E şimdi, bir de cins insanlar var. Ya efendim, niye ona münafık dedin? Niye? Ya, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldığı halde, onunla birlikte cihada, savaşa canını da verebilir değil mi? Yani savaşa katılanlar arasında münafıklar vardı ve peygamberimiz fitne olmasın diye bu münafıkların adlarını açıklamıyordu. Ama bir gün zamanı geldi, açıkladı bu münafıkları yani şimdi adamın münafıkça bir yaklaşımı, bir tavrı varsa bu tavrın münafıkça bir tavır olduğunu söylemeyelim mi yani? Elbette söyleyeceğiz. Elbette dile getireceğiz. insanların İnsanların ayıplarını yüzüne vurma. Ya vur kardeşim, insanın ayıbını yüzüne vur de ki senin bu ayıbın var kardeşim. Bak sen faiz alıyorsun. Allah ve Resulü ile savaş ediyorsun sen var ya. Sen büyük ayıbın var senin ya. Ve bu ayıbı sen taşımamalısın. Sen bundan vazgeçmelisin. Söyleyeceksin. Sus. Konuşma. Rahatsız etme kimseyi. Yani o zaman Allahu Teala ne diyor peygamberimize? Efendim, ey Muhammed, sen eğer susarsan, anlatmazsan Allah'ın Risaletini beyan etmemiş olursun. tebliğ etmemiş olursun. Ya yine Allah Resulüne ne diyor? Onlara meyletme diyor onların yeryüzünde mallarıyla, evlatlarıyla, makamlarıyla, mevkileriyle, popülerleriyle endam etmeleri seni kandırmış olmasın. Meyretme onlara diyor. Ya, meyretmemek lazım. Efendim, rahatsız olacak. Eğer eee Bizler, emr-i bin maruf ve nehyani mülkeri terk edersek kimseyi rahatsız etmeyiz. Ama bu sefer de, ülema tarafında imanın yedinci şartı olarak görülen emr-i bin maruf ve nehyani mülkeri terk etmiş oluruz. Bu da çok büyük vebaldir. allah Teala içinde ıslah edici gruplar olan bir kavmi helak etmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yani. Neyse, konu e, uzar gider. Diğer bir soruya bakalım. Ha, bu sorunun devamı da diyor, Kur'an'ı okumak her Müslümana farz mı Ona temas etmedik. Evet, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Risaletini anlamak, onun muhatabı olarak içeriğini bilmek her Müslümana farzdır. Farzdır, farzdır. Bileceksin kardeşim. Efendim benim boş vaktim yok da Kur'an-ı Kerim öğrenemem. Ayetlerin manasına uğraşamam. Ben okuyamam. Ben tefsir ok okuyamazsan gidersin cehenneme. Okuyacaksın. Üç kuruşluk menfaat için on takla atmaya hazırsın. Münafıklık yapma. Okuyacaksın. Vakit ayıracaksın desem ki sana 10 lira vereceğim, gel şurada tek ayak üzerinde bir saat bekle, beklersin. 10 lira menfaatine, 10 lira menfaatine. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, manasını öğrenmeye vakti yokmuş. Yok öyle nane ya. Sahabe gelmiş olsa ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'tan vahiy getiriyorsun ama ya bizim bunları öğrenecek vaktimiz mi yok? Vaktimiz yok. Tarla, tabak var, öküzümüz var, ineğimiz var, buzağımız var, koyunlarımız var, keçilerimiz var. Uğraşacağız biz. Bu ayetlerin manasını anlamak, yaşamak bunlar boş insanların işi. Demiş olsaydı ne olurdu? Peygamberimiz ne derdi o insana? Deriz ya münafık mısın, nesin? Sen Müslüman değilsin ya. Nasıl bir söz bu? Demez mi? Der. Der. Ne demek yani Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya vaktin yok? Ne demek bu? Yani... <gülüyor> bağlantı kesildi. Evet. Ha, hocam geldi. Mikrofonu hemen hocama bırakıyorum ben. Hocam buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleykümselam Musa Kardeş. ya Bu sistemden düştük. Bilgisayar da çok yavaş. Birden e, tekrar dönüş yapamadım. E, sorularınız kayboldu tabi. Şimdi tekrar arkadaşlar zahmet olmazsa. E, en son cevap vermeye çalıştığımız sorudan itibaren. Kur'an'ı okumak her Müslüman'a farz mıdır? Sorusundan itibaren sorular yazarsanız. Kayıp oldu çünkü. Evet. Peygamber ümutsile düşüp ayetinde geçen ümutsile düşmek ile sapıklardan başka kim ümit keser? Ayetinde geçen ümit kesmek farklı şeyler midir? Ee, şimdi ayetler ayetleri tam olarak görmem lazım. Tam olarak görmem lazım. E, Yusuf 110. Hicir 56. Bunlara tam metin olarak bakmamız lazım. Onları bulup oraya yansıtırsanız sevinirim. Diğer soruya geçiyorum. E, dul kadınlar topluca hacca gidebilir mi? Ha, güncel bir soru. Önceden beri sorulan bir soru zaten. Sadece İmam Şafi'ye göre bir grup kadın dul olsun, bekar olsun fark etmez. Yol emniyeti varsa, kollayanları varsa vesaire, hacca gidebilir diye fetva verdiğini duyuyoruz. Ancak bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Birkaç tane var da bir tanesi. Söyleyelim. Peygamberimiz zamanında sahabelerden biri adını şu anda hatırlamayacağım. E, hanımını hacca göndermiş. Peygamberimiz de durumu öğrenince hanımın nerede? Hacca gitti. Derhal yol açıp hanımına yakala onunla beraber hac et. Hanımını tek olarak Yolcuya ibadet yolculuğu dahi olsa gönderme demiştir. Bu konuyla ilgili ulemanın <gülüyor> başvurduğu başlıca hadislerden biri olması hasebiyle bunu zikrettik. Ve bu hadis ve benzerlerinden yola çıkarak, Cumhur-ü ulema bunların içerisinde yine İmam Şafii de var, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim cemi'in e, hepsine göre bir kadın, bekar olsun, dul olsun, mahremsiz bir yolculuğa veya ibadet yolculuğuna çıkamaz. Mahremi yoksa bu hac farziyeti üzerinden düşer, yani olana kadar fırsatı buluna kadar bu farziyet üzerinden düşer illaki lazım yani mahremi olması gerekir. Cumhur u ülemanın görüşü budur. Tabii ki ülkemizde e, maalesef hac organizasyonlarında kadınlar hacca mahremsi olarak götürülmektedir. Bu da bir başkasının hanımı olarak yazılmak suretiyle bir yalan beyan yapılmak suretiyle Suriye-Arabistan topraklarına geçirilmektedirler. Nikahın yalanı olmayacağına göre, yalanının da sahih olacağına göre bir e, bu şekilde yapılan nikahlar da sahih oluyor. Yani onun şakası yok. E şimdi bu, bu, bu tehlikeden dolayı başka şekilde yazdırıyorlar. Ne diyorlar mesela? Felancanın yeğeni ve bu onun dayısı oluyor. O da amcası oluyor. Kardeşi oluyor şeklinde yalan ifadeler kullanarak hacca götürüyorlar. Bunların hepsi batıl. Olmaması gereken şeyler. Ticari düşünülüyor yani. Çünkü binlerce insan var bu şekilde hacca giden. Adam hanımını tek başına gönderiyor. Kendi bir sene gidiyor, diğer sene hanımı gidiyor. Ayrı ayrı. Yani iş sadece zaruret halinde kullanılan bir e, ruhsat olmaktan çıkmış. Artık caizdir deniyor. Sorun değil. Gönder. Ama esas itibariyle caiz değildir. Evet. E, bir çocuğa dini öğretmeye nereden hangi Konudan başlamak lazım. Cezira Mahlaslı kardeşimiz sormuş. Her yaşa göre öğreteceğimiz metotlar ve konular değişir. Çocuğun algılayacağı konuları algılayacağı şekilde anlatmak lazım. Tabii ki çocuk yaşta 5-6 yaşında olan bir çocuğa Tutup da İslam'ın ceza hukukunu anlatamazsınız. Hırsızın eli kesilmelidir diyemezsiniz. Bunu vahşet olarak görür çocuk. Zina eden taşlanarak öldürülür, rejim cezası vardır İslam'da diyemezsiniz. Çocuğun o, o anki e, küçük dünyasında çocuk vahşete kapılır, dinden soğur. Çünkü bunu algılayacak e, durumda değildir. Anlayacak durumda değildir. Kavrayacak durumda değildir. Ne yapılabilir? Bu tür çocuklara Peygamberimizin metodunu kullanacağız. Peygamberimiz çocuklara nasıl yaklaşmış? Onları nasıl sevmiş? Onları nasıl kucağına almış? Onlarla nasıl oynamış? Efendim, Esma mesela baldızına belli bir yaş gelene kadar bir şey söylememiş ama biraz yaşı gelince esma kadınlar büyüyünce şuraları şuraları müstesna yabancılar yanında hiçbir yerini gösteremezler buyurmuş. Zamanında e, ilacı temin ederek sunmuştur. Nerede eksiklik görüyorsa onu tamamlamıştır. Ama çocuklara toplayıp da Kur'an'ı Manasını anlatmak, ayetleri anlatmak, farzları anlatmak, e, vacipleri anlatmak gibi bir durum söz konusu değil. Ne, bunlar ne zaman gerekli? İnsan bulu çağına ermeye yakın zamanda bunları öğrenmesi lazım. Bulu çağına ermeden önce. Nedir yani bulu çağını biliyorsunuz işte. Akıl bali olacağı yaştan önce kendisinin yapması gereken ferdi olarak, farz ayn ayın olarak yapması gereken bütün işleri öğrenmesi lazım. Çünkü e, bali olduğu andan itibaren yükümlüdür. Yüküm, yükümlü olduğu andan itibaren de bunları tatbik etmesi lazım. Zekatını vereceğini bilecek. Zekat gerekli olduğunu bilecek. Faiz almaması gerektiğini bilecek. içki içmemesi gerektiğini bilecek. Yalan konuşmaması gerektiğini bilecek, yalancı şahitlik yapmaması gerektiğini bilecek. Bunları akıl bali olmadan önce, akli var da yani bali olmadan önce, buluşana ermeden önce e, öğrenmesi şart. Daha önceki yaşlarda olan çocuklara da hikaye şeklinde, onların anlayacağı e, şekillerde İslam anlatılabilir, İslam'ın güzel ahlakı. İslam, Allah'ın merhameti, insanlara olan sevgisi, Peygamberimizin ümmetine olan sevgisi, Peygamberimizin örnek e, davranışları, ahlakı, Peygamberimizin çocuklarla ilgili bir takım e, işte onun merhametini, aşkını, işte şevkini, çocuklara olan sevgisini ortaya çıkan, çıkartan bir takım yaşanmış örnekler, Bunları güzel bir şekilde hikaye ederek anlatabiliriz. Evet. Ee, siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir. Bir topluluk kendini düzeltmedikçe Allah onlardaki hali düzeltecek değildir. Bu ifadeler ayet mi yoksa hadis midir nasıl anlamamız gerekir? Birincisi hadistir, ikincisi ayettir. Eee, "Kema tekunun yu'alla aleikum siz nasılsanız öyle idareciler başınıza gelir." manasındaki bir hadis-i şerif. Bir de eee ayet-kerime. Bu ayet-kerimede de, de "İnallaha" la yughayiru ma biqawmin öyle mi ayet-i kerimeyi yanlış hatırlamayım hatta <gülüyor> yughay hatta yughayiru ma bi enfusihim yanlış da olabilir tam hafız olmadığım için ayet mana olarak da orada yazmış olduğunuz gibi Allah bir kavme olan nimetini o kavim değişmedikçe değiştirmez e, manasında bir ayet gelir Allah bir kavme olan nimetini, nimet sözünü, o kavim sözünde e, durduğu müddetçe e, o sözündedir Allah-u Teala. Sözünü geri almaz. Manasında bir ayet-i kerime. E, bunları nasıl anlamamız lazım? İlk e, hadisini şöyle anlayabiliriz. Anlamalıyız veya İnsanlar hak ettikleri idarecilerle yönetilirler. İnsanlar nasıl idare edilmek istiyorsalar o şekilde idare edilirler. İnsanlar kendi maillerine uygun idareciler seçerler. Manasında. Veya siz nasıl Allah başınıza sizin e, profil olarak benzerinizde olan, benzeyen, benzeyen bir idareciyi sizin başınıza verir. Manasında. Bir hadis-i şerif. Ayet-i kerimede Allah e, ıslahından, davetinden itaatından dolayı bir kavme yeryüzünde istikrar e, verdiyse, onları yeryüzünde mümekkin kıldıysa, yeryüzünde sağlam, kararlı, güçlü, kudretli, iradeli, e, yenilmez kıldıysa, onların takvasıyla bu olmuştur, bu nimet onlara verilmiştir. Onlar takvalarını sürdürdükçe de müddetçe de bu nimet devam eder. Ne zaman ki onlar Allah'a verdikleri kulluk sözünden vazgeçerler, Allah da onlardan desteğini çekmek suretiyle onları e, rezil, rüsva eder. O yüzden e, وَمَنْ اَعْرَضَ dikri fe inne lehu مَعِيْشِتَنْ ضَنْكَىٰ Kim ki benim zikrimden yani benim sözümden, Kur'an'ımdan, İslam'ımdan, dinimden yüz çevirirse, onun için dünya hayatında ters yüz edilmiş, terslikler, zıtlıklar, bunalımlar dolu e, bir hayat veririz ceza olarak diyor allah Teala. Evet. İnsanlar bozuk bir haldeyken düzelirseler, Allah da onlara olan sözünü yeniler, onların elinden tutar, onlara yardımcı olur, gören gözleri, tutan elleri, yürüyen ayakları olur. Bunlar açık şeyler. Peki, diğer e, soruya bakalım. E, ve eğer onu, peygamberi bir melek kılsaydık, elbette onu yine bir erkek suretinde kılardık ayetine göre. Meleklerin hep erkek olarak görülmesi, görülmesi nedendir? Ya bu ayette melekler erkek görülmüyor. Öyle bir şey yok. Ee, melekler erkek görülmüyor. Bayan da görülmüyor. Meleklerin cinsiyeti yok. Yani bayan-bay ayrımı Melekler için söz konusu değil. Dolayısıyla burada ayeti yanlış anlayıp da yanlış bir e, çıkarma gitmek de doğru olmaz. Hz. Meryem'e de erkek şeklinde gelmesinin hikmeti nedir? Neden melekler erkek şeklinde gelmiştir, de bayan şeklinde gelmemişlerdir? bunun hikmeti Allah'a bağlıdır. Allah öyle dilemiştir. Öyle olmuştur. Buradan bayanların alçak varlıklar oldukları sonucuna asla çıkılmaz. Asla böyle bir şey düşünmez. allah Teala bay ve bayan arasında bir ayrım yapmadığını Kur'an-ı Kerim'de daha müteadid yerlerde söylüyor. Üstünlüğün takvada olduğunu söylüyor. Mümin erkeklerle mümin kadınlar hep aynı yerde zikrediyor. Onlardan e, hak edenleri, hak ettikleri şekilde nimetlendireceğiz diyor. Cinsiyetinden dolayı hiçbir yerde, hiçbir şekilde bayan Müslümanlar aşağılanmış, küçük görülmüş değil. Buradan öyle bir sonuca çıkmak şeytani bir düşünceden başka bir şey değil. Allah öyle murat etti kardeşim illaki böyle oldu diye de he, bayan şeklinde melek gelmedi öyleyse bayanlar adi varlıklardır şeklinde bir bir sonuca varmak ucu birlikten başka bir şey değil. Böyle bir şey olmaz. Yusuf 110. Hatta idestey asa tieser rusulu ve zannu enhum kad kudibu caahum nasruna Fenecciy men neşa ve la yerrud ba'suna an el Biraz önce e, ayet-i kerimeyi yazmış oldu herhalde kardeşimiz değil mi? Öyle bir ayet kerime vardı. Evet. Ve iki ayet arasında <gülüyor> kıyaslama istiyordu. <gülüyor> Diğer ayeti de yazarsanız bakarız. Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kimi ümit keser? Ee, diğerinde eee Ne hatta ile istia'sar rusuluhu vanna enhum kad kudibu nasruna. eee Yani orada Müslümanların, müminlerin umutsuzluğa düştüğü, çünkü savaş durumunda Müslümanlar ölmeye başlamışlar, kafirler üstün gelmeye başlamışlar, Allah'ın vaadi, nasrı geçikmiş ve insanlar, hatta Bedir halkı, Bedir savaşan müminler, sahabeler bile imani bakımdan zelzeleye uğramışlardır o durum karşısında. Ee, zelzele geçirmişlerdir. Sarsılmışlardır. Ee, ama Allah'tan umut asla kesilmez. O bir sarsılma beşeri yönümüzün e, kendini e, işte öne çıkartarak imani bakımdan bir sarsılma Nasrullah Allah'ın yardımı ne, ne zaman gelecek, ey Allah'ın Resulü diye e, bir beklenti içerisinde girme. Beşeri bir e, durum, yani zor anda. Beşeri bir refleks. Allah'ın da kızmadığı bir refleks. E, yani makul gördüğü bir refleks diyelim. mafu olan, af edilen bir zafiyet diyelim. Diğer ayette Allah'ın rahmetinden ancak sapıklar ümit keser. Şimdi biraz önceki ayette müminler Allah'tan umutlarını kesmemişlerdir. Ama bir sarsıntı yaşamışlardır. Bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. Beklentileri yüksektir çünkü. Bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. Nasr'ın yardımın gecikmesinden dolayı ama Allah'tan komple bir umut kesme olayı yok. Yok ya Allah bize yardım etmeyecek. Vazgeçelim bu işten deme olayı yok. Mücadele devam ediyor. Can Canhıraş bir şekilde gayret devam ediyor. Önlerinde e, müminler çok zor durumda olsalar da kanları akıtılmış olsa da e, o vahşet e, anlarını gören müminler Allah'tan umutlarını Asla kesmiş değiller. Sadece e, Meta Nasrullah'a hani Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye bir beklenti içerisinde oluyorlar. Diğer e, rahmetten e, Allah'ın Allah yani Allah'ın rahmetinden sapıklardan başkası ümit kesmez ayetindeki ümit kesmez meselesinde, buradaki umut meselesi daha farklı. E, komple yok ya, Allah'ın vaadi hak değil. Bize vaad edilenler hak değil. Allah'ın yardımı da gelecek değil. Allah'ın vaad ettiği şeylerin hepsi yalan şeklinde bir tavır sergilemek sapıklıktır. Onların, o insanların kestikleri umut eee Yerilen umut şey yerilen bir durumdur. Allah'ın yerdiği ve sapıkların ameli olarak gördüğü bir durumdur. Ama diğeri farklı. Peygamberler ümüste düşüp e, o ayeti Evet, biraz önce yazmıştınız değil mi? Aynı ayet. Tamam. Söylemeye çalıştık. Evet. Tamam. Ee, o ayetlerle ilgili konuştuk. Şimdi şu ayeti de okuyalım da daha da sormayalım arkadaşlar. Yeter. Ee, vakit geç oldu. Bakara suresi 19. ayette geçen gökteki karanlıklar nedir? Karanlıklarla ve verilen örneklere, örnekler, örneklere örneklerle olması gerekir. Anlatılmak, istenen nedir? Münafıkların dilsiz, sahur ve kör olmaları ne demektir? Evet. Şimdi uzun bir şey bu değil mi? Uzun bir açıklama gerektiren bir durum. 19. ayette hemen Kur'an alıp bakalım bari. Şimdi yazmıyorsunuz. 19. Ben hafız değilim. Söylüyorum size. 19. ayet hangi ayet? Evet. Ha? 19. ayetteki karanlıklar fi'zulumatin la yubsirun onlar karanlıklar içerisindedirler görmezler. Evet. Ee, buradaki karanlıklardan kasıt eee vahyin aydınlatmadığı karanlıklardır. Küfürdür inkar hastalığına düşmektir. Allah'ın vahyinden mahrum olan kalabalıkların durumudur. Allah'ın bilgisinden, haberinden vermiş olduğu kaybi bilgilerden mahrum olan, bir haber olan insanların durumudur. Eee meselhum meselhum kemeselillezistev kadara Onların Misali e, ateş yakan bir kavme benzer ki, felenme, eva etme, hâvelhu. Ne zaman ki ateş etrafını aydınlatır, zehbellâhu binûrihim. Birden Allah onların ateşini söndürür, ve terkhum fi zulmatin, la yubsurun ve onları karanlıklarda bırakır ve onlar asla görmezler. Yani bu bir misal. Kas katı karanlıklar içerisinde etrafını bir insan nasıl göremez ise vahiden Kur'an'dan, İslam'dan mahrum olan insanlar da cehaletin karanlıkları içerisinde kalırlar. Vahyin ışığını, aydınlığını, hakikatini göremezler. Bu onu kastediyor. Sunmun, onlar sağırdırlar. Bukmun, onlar dilsizdirler. Umyun, onlar kördürler. Um, la yubsirun. Onlar görmüyorlar, göremezler, görmüyorlar. Görme duygularını yetirmiş onlar. Ya Burada da insan nasıl vahyin, kendisine sunmuş olduğu hakikatlere karşı duyarsa olursa, dil yani diliyle vahyi gerçeklerini ikrar etmezse, kalbiyle tasdik etmezse, gözüyle gerçekleri görmek istemezse, kulağıyla gerçekleri duymak istemezse, ne olur? Allah-u Teala da bu tür insanı e, yani manevi körlüğü maddi körlüğe benzetir. İnsanların vahyi bilmemesi, vahiy gerçeklerini görmek istememeleri manevi bir körlüktür. Allahu Teala bunu maddi körlüğe benzetmiş burada. Gerçek körlüğe benzetmiştir. Gerçek kör olan bir insan veya etrafı zimt, zifir karanlık olan bir insan nasıl etrafını göremiyorsa kalbinde hastalık olup hastalığından dolayı <gülüyor> vahyin gerçeklerini göremeyen insanları da kör insanlara benzetmektedir. Vahyin gerçeklerini dile getirmeyen insanları dilsiz insanlara benzetmiştir. Vahyin gerçeklerini duymak istemeyen insanları da, anlamayan insanları da gerçekten kulakları sağır olan insanlara benzetmiştir. Çünkü gerçekten kulakları sağır Dili yok. Gözü görmüyor. Ee, kulakları sağır. Bir insan. Düşünün. Ee, bu insan nasıl olacak da vahyi anlayacak, görecek? Yani buna belki hani anlatılsa kulakları duymuyor. Kulakları duymadığı zaman nasıl anlatacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu insan konuşamıyor. E, size nasıl soru sorusunda cevabını alsın? Hadi cevabını alsak kulakları duymuyor. Yani ne demek bu? Münafık insan, vahyi dinlemek istemeyen, vahyin gerçeklerini anlamak istemeyen insanlar gerçekten kör, savur, dilsiz insanlar gibidirler. Bunları nere tava çevirsen bunlardan bir hayır gelmez. Allah-u Teala Buradaki manevi körlükleri maddi körlüklere, manevi eee maddi sağlıklara, manevi dilsizlikleri maddi dilsizliğe benzeterek insanların ayetleri anlamasını sağlamak sağlamak, sağlamak istemiştir. Hepsi bu. Evet. Diyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Yeter bu kadar. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediğiniz Vaktinizi almış olduk. Biraz geç kaldık. Bilgisayarda sorunlar oldu. Hakkınızı helal edin. Geceniz mübarek olsun. İlminiz bol olsun. Amelleriniz makbul ve niyetleriniz salih olsun. Ve ahru davanen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi